büyük günahları bile irtikap eder ha o zaman küçük günah küçük ta olsa Müslüman ne yapması gerekiyor o küçük günahtan sakınması gerekiyor.